Seyyid Abdülhakim Efendi'nin hayatı 1281 miladi 1865 1362 miladi 1943 İşbu Esbab-ı Kiram Aleyhimur Rıdvan kitabını büyük alim Ahmet Faruki Serhendi rahmetullahi aleyh hazırlamış ve Seyyid Abdülhakîm Arvasî Hazretleri şerh etmiştir. Birkaç maddi bilgi çerçevesine sıkışmış kalmış olup büyük alimlerden ve bunların eserlerinden ve bilhassa din-i İslam'ın Beni İsrail peygamberlerine salavatullah teâlâ aleyhi ecmaîn benzetilen çok miktarda ve çok yüksek alimlerinden velilerinden haberi olmayan ve din bilgisi olarak ana babamızdan duyduğumuz fakat etrafımızda esen fırtınaların yavaş yavaş uçurduğu az bir sermayeden başka hiçbir şeyi bulunmayan bizlere her biri kıymetler, meziyetler hazinesi ve saadete ebediyye kapısının anahtarı olan sayısız İslam kitaplarının isimlerini işittiren ve bunların ruh hastalarına deva yazılarını okumak ve anlamak bahtiyarlığına kavuşturan ve Allahü Teala'nın Türk milletine büyük ihsanı kafirlerin ve mürtetlerin yalan ve yaldızlı sözlerine aldanarak ebedi felakete sürüklenen masumların kurtarıcısı ve Allahü Teala'nın varlığını peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem üstünlüğünü İmanın ve İslam'ın hakikatini fikr hastalarına içirerek gençliğe şifa sunan ruh mütehassısı ve kalpleri karartan, ecdadımızın mukaddes yolunu örten, küfr ve irtidat bulutlarının dağıtıcısı, serin sabah rüzgarı ve iman kaynaklarını tamamen örten, dinsizlik karanlığını ufuklardan sıyırıp dağıtan, İlm ve marifet güneşi dört mezhebin inceliklerine evliyalığın yüksekliklerine vakıf Seyyid Abdülhakim Efendi'nin kuddisise Ruh, kitaplarını okumak nasip olan talililere bu dünya ve ahiret saadetinin rehberinin hal tercümesini kısaca takdim etmek ve hatırasını yadigar bırakmak uygun görüldü. Seyyid Abdülhakim bin Mustafa Kaddesallahü teala esrar Sofiye hüma büyüklerinden ve ilmi ile amil ulemanın kâmillerinden olup tervic-i din ve neşr-i ilm ve sehay-ı ve şer-i şerifi Ahmedinin sallallahu aleyhi ve sellem icrasında bezli vücud ve sarfı mal ederek akran ve emsalinin üstünde bir zatı ı kerimül hisalidi. idi Van vilayetinin Başkale kazasında 1281 miladi 1865'te tevellüt etti 1300 seneyi hicriyesi ittidasında icazet yani diploma aldı ilmi sarf nahiv mantık münazara, vadıh, beyan, meani, bedi, kelam, usul-i tefsir, tasavvuf, nushilil-müslimin, iftâ-i alel Mesebin, ulûm-i kemiye, yani hikmet-i tabiiyye, fizik, biyoloji, hikmet-i riyaziye, yani hesap ve hendese ve heyet, astronomi gibi ulûm-i zâhiriyyeyi, allâme-sehid-fehimden kuddisesir-ruh, mezun olduğu gibi, yine onlardan tasavvufun müceddidi, kadiri, kübrevi, sühreverdi, çeşdi kısımlarından dahi mezun olmuştur. Babasının babası, Seyyid Muhyiddin'dir. Bunun babası, Seyyid Muhammed'dir. Bunun babası olan Seyyid Abdurrahman, Seyyid Fehim'in babasının babasıdır. Rahmetullahi aleyhim ecmain. Dedelerinin on iki imamdan, Ali Rıza bin Musa Kazım'a, Rahimehümullahü Teala dayandığı, Irak'taki mahkeme-i kayıtlarında yazılı olduğu gibi, Seyyid Abdülkadir Geylani'nin, radıyallahu anh, torunu, Seyyid Abdur-rezzak'ın Ruh, mübarek eliyle de tasdiklidir. 1332, miladi 1914 senesi, Receb-i Şerîf'i birinci günü, Rus askeri, Başkalaya bir saat mesafeye yaklaştıkta başlayan, Ermenilerin yaptığı zulm ve katliamdan halas bulup, kadın çocuk, yetmiş kişilik yakınlarıyla hicret ederek, Revandız, Erbil, Musul, Adana, Eskişehir ve nihayet 1337 miladi 1919 senesinin Şevvali itidalarında İstanbul'da Eyüp Sultan nahiyesine geldiler. Önce çarşı içindeki yazılı medreseye yerleştirildiler. Sonra Gümüşsuyu'nda İdris Köşkü civarındaki Mürteza Efendi Mescidinin imamlığına tayin olundu. Bu hicretinden evvel iki defa etmiştir. Risale büyüklüğünde müteaddid mektupları vardır. Mevlit okunmasının ve tesbih kullanmanın başlangıcı ve meşruiyeti ve Rabıta-i Şerife Risalesi ve İslam halifelerinin sonuncusu olan Sultan vahid Han zamanında Medrese-i Mütehassısı'in denilen İslam Üniversitesi'nde tasavvuf müderrisi profesörüyken yazdıkları Er-Riyazut-Tasavufiye kitabı ve Sahabe-i Kiram ve Ecdad-ı Peygamberi risaleleri ve İslam hukuku isimli eserleri Arabi, Farsça ve Türkçe şiirleri pek kıymetlidir. Siyasete hiç karışmamış siyasi fırkalara bağlanmamıştır. Bölücülüğe, tarikatçılığa karşıydı. Tekkelerin lavı kanunu çıktıktan sonra şeyhlik, müridlik üzerinde konuştuğu işitilmemiştir. Kanunlara uymakta çok titiz davranır, konuşmalarında da bunu tavsiye ederdi. Dini dünya çıkarlarına alet eden yobazlara karşı Eyüp Sultan, Fatih, Bayezid, Bakırköy, Kadıköy B yolunda A camii şerifleri kürsilerindeki konuşmaları, bunların iftiralarına sebep oldu. Bunların tahrikiyle 1362 Ramazanının 18. ve 1943 Eylülünün 18. cumartesi günü İstanbul'dan İzmir'e götürüldü. Meserret otelinde sonra bir evde kaldı. Zilkade'nin 10. pazartesi günü Ankara'ya hareket ederek salı günü Ankara'da Hacı Bayram-ı Velî civarında biraderzadeleri Seyyid Faruk Işığın evine geldi. Faruk'un evinde 18 gün hasta yattı. 1362 zilkadesi 29. ve 1943 teşri-i saniyesi Kasım ayı 27. cumartesi günü güneş doğmadan 18 dakika evvel Ezani saat 12'de ve Zevali saat altı buçukta Nahi ve Vüslüt Serai Ebedi oldu. O gece hafif bir zelzeli olmuştu. O gün Keçiören Nahiyesinde damadı İbrahim'in evine nakl ve orada gasl, techis ve tekfin ve namazı eda edilip Ankara şehri halinde. Ve şehre yirmi dört kilometre kadar mesafede bağlum nahiyesine guru bir şems ile beraber defnedildiler namazında bulunmak telkin vermek ve kabri şerifine girmek vazifeleri Hüseyin Hilmi ışağı nasip olmuştur kabristan nahinin gar cihetinde hafif meilli ve elli metre kadar mesafede olup kabirleri Kabristanın şimali şarkisindedir. Bağlum mescidinin kapısı yanında Seyyid Burhanettin Muşi Hazretlerinin kabri vardır. Allahü Teala derecesini yüksek eylesin. Hepimizi şefaatine kavuştursun. Kitaplarını okuyup gösterdiği yolda ilerlemek ve ruhi mukaddesinden her an istifade etmek nasip eylesin. Amin. Ağlasın kan ağlasın her Müslüman çünkü Seyyid Abdülhakim terk etti can Ali muamil veli-i kamil idi zatına mevdu idi sırrı nihan kaldılar birden yeti i hem İslamiyet hem hakikat bi-güman Gördü amma ki, inanmaz gözlerim. Oldu mu cidden, ol Hazret Kün fekan şevk ile eyledi yer, bir gece. Ertesi gün, etti derâgu şeman Hayf kim, hurşidimiz etti gurûp. Bir Feride asridi ol, bir güman olmuş idi son zamanda çok elim Derd ile alama bir seng-i nişan alemi İslam için bu cidden mühim bir musibettir ey gönül kan ağla kan ruhi baki'sinden istimdad edip söyledim tarihini nagehan Hayl çıktı kaldı bir seri rahtan matemi İslam'a ağlar asuman Mehmet Timir